Devrişlilik demek, hakkı kendi vücudunda bulmak, nefsini bilmek, nefsini Allah'a bilir. Bir hane temiz olmayınca, oraya misafiri koyamayız. Bir, bir misafirimiz gelirse orayı tafir etmek lazım, temizlemek lazım. Onun için de evlâllah, sür çıkar avyarı dilden ta' tecelli ile hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Hane mağmur olmayınca ve Allah'ın senelik her sıfatlar bitmeyince gitmeyince, hak oraya etmez. Devrişler hakla mülakat ederler, sevişirler. Fakat Hakk'ın sevmediği sıfatları ve pislikleri kalplerinden atarlar, ve vakit Hakk'ın tecelliyle. Allah'ın sevmediği birçok sıfatları var ama asıl bu yedi sıfat incelle, o sıfatların hepsi. Ama o yedi sıfatı insan terk ederse onları kökünden kesmiş olur, atmış olur. Onun bir tanesi kibirdir. Muhatabından kendisini yüksek görme. Bu sıfat şeytan sıfatıdır. Zira şeytan Adem'den kendini yüksek gördü. İkincisi... Suma, yaptığı ibadetin halk tarafından duyulmasını istemek. Yaptığı hayırlı işlerin, halk tarafından duyulsun, halk beni takdir etsin diye bunu düşünmek. Halbuki Allah için yapacak o işi. Üçüncüsü, ucubtur. Ucubun manası, Allah'ın rahmetine, lütfüne, keremine güvenmemek, kendi ibadetine güvenmekle dayanmak. Dördüncüsü, delaptır. Hatta Hz. Peygamber'e bir ararı geldi dedi, bana vasiyet isen mesadetsene bana ya Resulallah. Dedi, peygamber'e dedi ki ona Allah ta'adab, gadaplanma dedi. Sonra adam dedi ben bunu biliyorum, bana, bana nasaat saadet, daha güzel bir saati. Evet. Peygamber dedi ki la ta'adab, gadaplanma dedi gene. Evet. Sonra o zat gene dedi ya Resulallah dedi ben bunları biliyorum bu yani gadaplananın kötü olduğunu. Bana nasaat saadet, sesini yükseltiyordu böyle adam. Evet. Efendimiz dedi gadaplanma. ya Çünkü gadaplanmak insanın tansiyonunu arttırır, aklını giderir, ne yaptığını bilmez. Öfkeyle kalkan zararıyla oturur. Sonra haset. Bu iki kısımdır. Ha, bir tanesi, Ya Rabbi, ona verdiğin gibi bana da demek, evet. böyle ümit etmek. Bu şeriatta caizdir, fakat tarikatta caizdir çünkü Allah'ın verdiğini beğenmemektir. E, buna haset denmez Gükta denir ama hasedin bir şuhabatı gibidir, şuhbesi gibi. Haset, muhatabın elindeki nimetin imhasını istemek, ne onda olsun ne bende olsun. Hatta bir, bir İsrail'den bir adam geldi, bir İki gözü geldi dedi Hz. Musa'ya Allah, Cenab-ı Hakk'a söyle benim gözümü bir tanesi açsın ben dünyayı göreyim ya Musa. Hz. Musa onu arz etti turdu Allah'a. Allah dedi ki onun komşusu var onun da gözleri ama gözü ama. Dua etsin ki komşumun bir gözü açılsın diye ben onun iki gözünü açacağım dedi. Hz. Musa buna haber verdi aman ne benim iki gözüm açılsın ne onun bir gözü açılsın dedi. Ha. Şehaset i̇şte bu. Yani karşısındaki adamın e, elindeki bulunan devletin ve saadetin gitmesini arzu eden. Ne oldu olsun da bende olsun. Allah'a sevmedi ispat. Bu da işte şeytanın bir ispattır ki şeytan Hazreti Efendim Adem'e böyle haset etti, haser ettiğinden dolayı rahmet ilahiden tabulundu.